Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi ahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nâuzubillahi min şurûli enfusina ve min seyyâti amalina men yehdihillâh felâ muzillelâh ve men yudlil felâ hadiyelâh ve neşhedu en la ilahe illallah vahdahu la şerîk alâh ve nşhedu anna Muhammeda abdhu ve resulu. Ama بعد fyaibadallah ittakulla ve atiuhu. İnnallah ma alzina ittaku ve alzinahum muhsinun. Kal Allahü Teala azze ve jel fi kitabihil kereem. Evvahüllahi min Şeytanir Ve Avzalamu anfusa zekirullaha fes taferu lezunobihim ve man yaufiru lezunob illallah ve lam yuciru ala ma faalu vehum yaglamon ulaik jazauhum ma firtun min rabbihim ve cennatun anharu amilin. Okumuş oldum. Ali İmran suresi 135. ayette Cenab-ı Hak mal olarak onlar bir hayasızlık yaptıklarında veya nefislerine zulmettiklerinde yani bir günah işlediklerinde hemen Allah'ı hatırlarlar ve günahlarının mağfireti için ona yönelirler. İstigfar ederler günahlarını. Zaten günahları Allah'tan başka kim mağfiret edebilir? Onlar yaptıkları işlerde, günahlarda ısrar etmezler. İşte bunların mükafatı, Rablerinden affedilmesi, malfırette uğramaları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere girmeleridir. Bu ne büyük bir alemlerin, e, ne büyük bir nimettir, güzel bir e, ücrettir Diyor Cenab-ı Hak. Evet, ee, arada bir tevbeden bahsediyorum, mümkün ee, ve daha sık belki gündeme getirmem gerekiyor. Çünkü arada bir değil, sık sık hepimiz nice günahlar işliyoruz ve o günah yükleriyle e, ibadetlerden yeterince zevk kalmıyor Allah'la aramızdaki e, mesafeyi gittikçe ee, uzatıyoruz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Bugün Şaban ayının ikinci günü. Dolayısıyla bir aydan daha az bir zaman kaldı. Ramazan'a manevi hazırlıklarımızı yapmamız, ona daha günahsız, daha e, hazır bir vaziyette girmemiz e, ve o ayda e, Allah'ın mağfiretine daha çok nail olmamız icap ediyor. Zaten her Ramazan'ın gelmesi bizi ölüme biraz daha yaklaştırmış oluyor. Ee, ölüm bizim günahlarımızı tekrar gözden geçirmemizi bize nasihat ediyor. Evet, tövbe etmek. Tövbe etmek, aslımıza dönmek demektir kelime anlamı. Fıtratımıza yönelmek, ee, Günahkar vasfımızdan çıkıp günahsız olan e, anneden doğduğumuz gibi özelliğe yeniden meyil etmek demektir. E, şey ıstılah da ise insanın işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duyması bir daha işlememeye e, karar verip Allah'ın mağfiret etmesini talep etmesi demektir. Evet. Allah'tan e, malfiyet talebi, Allah için bir günahtan vazgeçme e, durumudur tevbe. Hastalı, hastalıktan dolayı, gücü yetmediğinden dolayı, e, ayıp olur diye endişe ettiğinden dolayı bir günahı terk etmek tevbe sayılmaz. Sadece Allah Allah'a hesap vereceği endişesinden dolayı günahları terk etmek, pişmanlık duyarak bir daha o günaha yönelmeme niyetiyle e, o günahı bırakmak e, tövbe kabul edilir. Tövbe zannedildiğinin aksine sadece bir günah işlendikten sonra yapılmaz. Sürekli dua ve istiğfar edip Allah'a yönelme, ona dönme ihtiyacımız vardır. Allah'a tövbeyle yaklaşılır. Ona o şekilde dönülür. E, haramlara tövbe etmeli gereklidir de aynı zamanda yerine getiremediğimiz hakkını veremediğimiz e, emirler için de farizalar için de tövbe etmemiz gerekiyor. Namazı huşu ile eda edemediğimiz için emri bil marufu İslam davetini Yeterince ifa edemediğimiz için, cihadın hakkını veremediğimiz için de, emirleri hakkıyla yapamadığımız için de tevbe gerekir. Yani halk arasında derler ya, içkisi yok, kumarı yok, övmek için birini. Peki içkisi yok, kumarı yok da olumlu olarak neleri var? Yani bazı şeylerin olmaması bir insanı faziletli kılmaz faziletli olması için Allah'ın güzel kabul ettiği nice vasıflara da sahip olması lazım. Evet. Yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımıza da tevbe etmemiz icap ediyor. Daha iyi olamadığımız için takvada, ilimde, cihatta zirvelere tırmanamadığımız için de tevbe etmemiz gerekiyor. Sahabeye benzeyemediğimiz için de tevbe. Namazda gönlümüzü Allah'a veremediğimiz için, Allah için gözyaşı dökemediğimiz için, uykularımızı Allah için bölemediğimiz, Allah için nice yapmamız gereken fedakarlığı yapamadığımız için de tevbe etmemiz icap ediyor. Zaten tevbe zannedildiğinin aksine, Sadece günahlardan sonra yapılmaması gerekir de aynı zamanda farz olan bir ibadettir. Yani durup durduğumuz yerde de tevbe etmemiz Allah'ın emridir. Ya iyyuhel zina tubu ilallahı tevbeten nasuha. Ey iman edenler, nasuh bir tevbeyle tevbe edin denilir. Herhangi bir günaha izafe edilmeksizin. Vestağfirillah, Allah'tan istiğfar et, günahlarının mağfiretini talep et denilir Kur'an'da. Ve o yüzden Muhammed Aleyhisselam ne kadar günah işlerdi diye düşündüğümüzde, bizimle mukayese ettiğimizde aramızda çok büyük fark olduğunu göreceğiz. Buna rağmen ben günde 70 defa istiğfar ederim. Bir diğer rivayette de günde yüz defa tevbe ederim derdi. Tabii bizim gibi sadece diliyle estağfurullah, estağfurullah demezdi. O tüm bilinciyle Allah'tan mağfiret talep eder, affını niyaz ederdi. Allah Resulü günde bu kadar tevbe eder de biz nice günleri tevbesiz geçirebiliyoruz günahları bol bol işlediğimiz halde pişmanlık ateşiyle o günahları yakmayı vicdan azabı duymadan onları yok etmeyi öne çıkartmıyoruz. Tevbe ne zaman nasıl olması lazım? Ee, Cenab-ı Hak diyor ki: "İnnemete tevbetu alellezine ya'maluna's su'e bi cehale, summa yetubuna min karib fe ulayke aleyhim." Yetübullah aleyhim ve kana Allah alimen hakima. Ve leysetu tebatu lillezina yaamelun diye devam eden ayet. Tevbe odur ki bir kimse cehaletle bir günah işler hemen fazla vakit geçirmeden akabinde tevbe eder. İşte Allah böyle tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Allah alimdir ve hakimdir. Ama şu kimselerin tevbesi yoktur. Günah işler işler, ölüm yaklaştığında ben tevbe ettim der. Allah bunların tevbesini kabul etmez. Evet. O yüzden tevbede gecikmemek, tevbeyi geciktirmemek, günah yüküyle kambur olacak şekilde Allah'ın huzuruna o şekilde çıkmamak Hepimizin görevi olmalı. Tevbe kulluk görevine yeniden dönüştür. Allah'a yaklaşmaktır, zikirdir, ibadettir. Bir hatamızdan dolayı Allah'tan özür dilemedir. İslam gerçekçi bir dindir. Günahsız, hatasız bir insanın olmayacağını kabul eder hata ederiz, yanılırız. Ee, İslam'da hiç hatasız bir insan istemez. Ama yanıldığımızda, hata ettiğimizde mutlaka e, yeniden e, silkinmek, dirilmek ve e, asli yapımıza, günahsız özelliğimize geri dönmek e, istenir. Onu yapmak zorundayız. Evet. Eğer siz günah işlemeseydiniz denir bir hadiste e, Allah sizin yerinize insanların yerine değişik varlıklar yaratırdı. Onlar günah işlerler. Tövbe ederler. Allah da tövbelerini kabul ederdi. Buyurulur. Evet insan beşerdir, şaşar. Sürçü lisan dediğimiz hatalar yapar. Ayağa kayar. Yürürken hiç ayağa kaymayan, düşmeyen, tökezlemeyen insan yoktur. Mutlaka hepimiz şöyle veya böyle yere kapaklanmış, ayağımız kaymış, düşmüş ve belirli şekilde dikkatsizliğimizin cezasını çekmişizdir. Ama düştüğümüz yerde kalmak, kalkmamak. Yürüyüşümüzü iptal etmek, işte o problemdir. Veya sık sık aynı yerde düşmek, o problemdir. Yani düştüğümüzde hemen kalkıp yolumuzu yolumuza devam etmek gerekir. Yani günahta ısrar etmemek, aynı günahları peş peşe yapmamak, günahları büyütmemek bize yakışan durumdur. Ve bundan daha önemlisi günahı savunmak, başkalarının üzerine atmak, günahı kabullenmemek, günah işlediğimiz halde onu günah saymamak. İşte en önemli problem budur. Bu şeytanın yolunu takip etmektir. O hatasını, günahını kabullenmediği için lanete muhatap olmuştur. Tevbe etmiş olsaydı, o da Adem gibi affedilecekti ama hatasını kabullenmediği için lanete uğradı. O yüzden şeytanlaşmamak için hatalarımızı kabul etmek ve özellikle Allah'tan özür dilememiz icap eder. Tevbenin zıttı inattır, kibirdir, hatada ısrar etmektir. Tevbenin kalitesine göre Allah e, günahımızı affeder, Günahımızı mağfiret eder, günahımızı tebdil eder. Bu affın değişik mertebeleri terbenin değişik özelliğine göre değişir. Af bir suçun cezasının takdir edilmesi, sonra cezasının verilmemesidir. Mağfiretse suçu yok saymak dolayısıyla Cezasıyla birlikte suçun da kendisini görmezlikten gelmek demektir. Ama öyle bir tebe vardır ki, bunlardan çok daha büyük güzelliklere sebep olur. Ee, öyle bir tebe ve arkasından salih amel gelir ki, günahlar yok olmaz. Günahlar sevap hanesine çevrilir. Eksiler artı oluverir lahu <yübeddilullahu> seyiatihim Hasant Allah onların günahlarını kötülüklerini sevap hanesine güzelliklere tebdil eder der İşte Tevbe e, insana bu güzellikleri de bağışlar tevbenin tekrar edeyim samimiyetine kalitesine göre bu değişir Evet Tevbe aslında bir devrimdir. Geçmişi tümüyle tasfiye etmektir. Kendini affettirmeye çalışmak, kefaret yapmak, ıslahı nefis olarak pişmanlık duymaktır. Pişmanlığımızı iyi halle ispat etmektir. Dolayısıyla tevbe, hayata yeniden başlamak, günahkar halimizi devrimle ıslaha çevirmek, kendimizi değiştirip dönüştürmek, yeni bir insan olmak, beyaz bir sayfa açmak demektir. Tevbe bir devrimdir. İnsanın melek sıfatlı güçlerinin şeytani güçlerine karşı mukaddes bir inkılabı devrimidir. Şeytanın insan ülkesinde iktidarına son verip Allah'ın hükmünü içimizde davranışlarımızda hakim kılmaktır. Kıyamdır tevbe. İçimizdeki bir kıyam. Kendimizin kendimize karşı kıyamı. İyiliklerimizin kötülüklerimize karşı başkaldırışı. Gaflete kapılıp şeytanın galebe çalmasına karşı hemen silkinip şeytanın sırtını yere getirmek sonraki ramutları alarak kesin zafer ilanı yapmak demektir tevbe. Bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olan isyan illetinden tövbe ilacıyla kurtulup asli olan sağlıklı hale fıtrata dönmektir tövbe. Evet günahları gerekirse gözyaşı çeşmesiyle yıkayabilmek, gönlümüze bulaşmış o siyahlıkları onunla arındırabilmektir tövbe. Ağlamanın lezzetine erebilmek, Allah için dökeceğimiz gözyaşının dünyada günahlarımızı yıkadığı gibi, ahirette cehennem ateşini de kendimize ait varsa ateşi de söndürme gayretidir. O Allah için döktüğümüz tevbe kasıtlı gözyaşları. Evet, tevbe yolun sonundaki uçurumu fark edip, selametli yolu tercih etmek, bunun için yol ve yön değiştirmektir. Geçmişi onarıp tamir etmektir. Kaybettikten sonra yeniden bulmaktır. Gönle giren günahı pişmanlık ateşiyle yakmaktır. Yıktığını yeniden yapma, hatalarını tamir etme demektir. Evet, günahlar vücuttaki zehirli kan gibi, ee, vücuttaki pis mikroplar gibi, zararlı mikroplar gibidir. Tevbe, onların vücuttan atılması, mikropları öldürme, pis kanı dışarıya atma gibidir. Aslında tevbe isyandır. İsyana isyan, isyankârlığa isyandır. Evet. Günahlarımıza, şeytana, nefsin hevasına isyandır tevbe bilinci. Tevbe aynı zamanda hicrettir. Allah'ın yasakladıklarından, şerden, itaate doğru, hayra doğru bir hicrettir. Yer yer işimizi değiştirmek, günaha gireceğimiz çevreyi, mahalleyi, semti değiştirebilmektir. Tebe, yani bu yönlü bir hicrettir. Tebe, günah gemilerini yakmak ve çevre putlarını yer yer devirmektir. Tebenin yalnız, sadece dille yapılması, tebe ettikten sonra tebenin sık sık bozulması, bir dejenere olma demektir hani aynı yerden iki defa, üç defa, dört defa ameliyat oldunuz, artık dikiş tutmayacak hale gelir. Dolayısıyla aynı hataları devamlı yapa gelmek, tevbe ettiğimiz halde tevbelerimizi sık sık bozmak, vidanın yalama olması gibidir, ameliyat yerinin dikiş tutmayacak hale gelmesi gibidir. O yüzden tevbelerimize dikkat etmek sadece dilimizle değil iç dünyamızla da tevbe etmek gerekir. Yine Hıristiyanlıktaki gibi tevbe vermek, tevbe almak şeklinde kimi tasavvufi yozlaşmaların ortaya koyduğu anlayışın olmadığını, tevbenin sadece Allah'a karşı içimizi dökerek pişmanlık beyanında bulunmayla, alakalı olduğunu unutmayalım. İnşallah sık sık tevbelerle gönlümüzü arıtalım ve tevbe etmeye giden yolları açtığımız gibi günahları azaltarak, günahları işlememeye çalışarak, tevbe etmeden Müslümanca yaşayacak bir yol bulalım. Buna rağmen yine de tövbe etmeye devam edelim. Rabbim e, günahlarında ısrar etmeyen, günahlarına sık sık e, tövbe edip Allah'a ve fıtratına yaklaşan, e, Ramazan'dan önce gönlümüzü o güzel zaman dilimlerine hazır hale getiren, arınan, temizlenen, e, iç dünyamızı Allah'la e, zenginleştirecek ortamı oluşturmaya çalışan, e, tevbe eden müminlerden eylesin inşallah. Hela inne el kelam ve ebleğen nizam kelamullahi'l-melik'il-aziz il-allam kema kalallahu tebareke ve teala fil-kelam ve izâ kurel Kur'an festem'û leh ve le le'allekum turhamun